1130 numaralı konu İbni Mesud, Selman-ı Farisi ve Ebu Musa radıyallahu anha'nın namaz hakkındaki sözleri İbni Mesud radıyallahu anha şöyle söylemiştir. İnsan namazda bulunduğu sürece padişahın kapısını çalmaktadır. Padişahın kapısı çalanlar için mutlaka açılır. İbni Mesud radıyallahu anha şunları söylemiştir. İhtiyaçlarınızı farz namazların üzerine yükleyiniz. Çünkü farz namazlar ihtiyaçlarınızın görülmesine vesile olur. İbni Mesud, radıyallahu anha, şunları söylemiştir. Büyük günahlardan korunmak şartıyla, kılınan namazlar, aralarındaki günahlara kefaret olur. İbni Mesud, radıyallahu anha, şunları söylemiştir. Namazlar, aralarında işlenen günahlar için birer kefarettir. Hazreti Adem'in ayaklarından birinin baş parmağında bir çıban çıkmıştı. Bu çıban ilerleyerek önce ayak bileğine ve sonra da dizlerine çıktı. Daha sonra da börüne ve nihayet boyun köküne kadar yükseldi. Bunun üzerine o kalkıp namaz kıldı. Çıban omuzuna indi. İkinci bir namaz kıldığında börüne, üçüncüsünde ise dizlerine kadar indi. Dördüncü namazda ayaklarına inen çıban beşincisinde tamamen kayboldu. Selman-ı Farisi, radiyallahu anha, şunları söylemiştir. Kul namaza durduğunda hataları başının üzerine asılır. Namaz bitmeden önce de bunların tamamı dağılıp gider.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 Ama daha sonra günah yükümüzü bir daha çoğaltırız, ondan sonra kılacağımız namaz da onun için keffaret olacaktır.